yemin ederim demek, yemin ederim ki bunu bu hafta yapmayacağım gibi sözler, e, yemin yerine geçer mi? Şimdi yemin aslında vallahi, billahi, tallahi şeklinde yapılır. Ama karşı tarafın yemin olarak algılayacağı ifadeleri kullanmak da e, yemin yerine geçmektedir, yemin sayılmaktadır. İşte Nitekim e, örfümüzde yemin kelimesi, yani yemin ederim denildiğinde karşı taraf size inanır, ikna olur değil mi? Yani bu da e, yemin yerine geçmektedir. Hatta bazı yörelerde boş olsun kelimesi bile hanımından bahsederken, şu işi yaparsam eşim boş olsun diyenler bunu yemin manasında kullanmaktadır. Ve bu dinen de yemin olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla sizin muhatabınızın o bulunduğu, yaşadığı yöredeki örfe göre yemin olarak algıladığı ifadeler yemin sayılır. Evet. Ama aslında vallahi billahi tallahi şeklinde yapılması gerekir yeminin yani.